Söyletmedi. Bak, yalnız o mümkün değil. Anlıyor musun? Eliyle sözünün kat eğitini göstererek ilave etti. Senden ve hiç kimseden. Bu son sözü söylerken Hüseyin Nazmi'yi düşünüyordu. O ziyafet gecesinden beri Ahmet Cemil ondan firar ediyordu. Bütün bu sefaletleri ondan saklamaya, esasını peki itayen edemeksizin lüzum görüyordu. Gülya, hülyalarının şu inkirazıyla aşk arasına mani bir set koymak, kalbinin şu karışık tufanından o emel çiçeğine bir katrenin bile sıçramasına imkan bırakmamak istiyordu. Ali Şekipten emniyet sandığının kapısında ayrıldı. Bir an evvel eve giderek alabildiği paraları Sabia Hanıma vermek, evden çıkarken pek pena bir halde bıraktığı İkbali görmek için acele ediyordu. Kapıyı açmak için seher biraz gecikti. İçeriye girince merdiven başına bırakılmış su kovalarıyla seherin perişan hali dikkatine çarptı. Onun sualini beklemeden seher söyledi: Siz gedeliden biri küçük hanımdan kan boşanıyor. Ne kan ne kan. Sonra kapıyı iterek kapadıktan sonra iri vücuduyla dağınık çehresiyle Ahmet Cemil'in önüne geçti. Bu adamın bütün ettiklerini yanına mı bırakacaksınız dedi. Ahmet Cemil'in cevap vermeye vakti yoktu. Çocuk düşmüş olacak. Bu bence daha iyi. Fakat onu kurtarabilsem diyordu. Yukarıya koştu, hafifçe kapıyı itti. İkbal bal mumundan yapılmış sarı bir heykel gibi derin bir dalgınlıkla yatağa yatırılmıştı validesi kar yolunun altına seccadenin üstüne oturmuş büyük musibetlerin dehşet devresini takip eden sükun zamanlarına mahsus bir bitkinlikle ellerini dizlerinin etrafına kilitlemiş dalgın bir nazarla meçhul bir noktaya bakıyordu. Ameci Cemil ayakların ucuna basarak ilerledi. En evvel İkbare baktı. O gözleri yarı açık, dudakları solgun bir pembelikle, dişlerinin üzerinde gergin, terden ıslanmış saçları, fil dişi gibi donuk sarı duran şakaklarıyla alnına yapışmış yorgun uzun nefeslerle uyuyordu. Onun bu manzarasından elim bir hisle bu sevgili vücudu bir gün yine böyle fakat şimdi yorganı hafif hafif kaldıran şu nefesler kesilmiş olarak görebilmek ihtimalinden titreyerek gözlerini ayırdı. Annesinin yanına çöktü. Düştü mü? dedi. Sabıha Hanım vaziyetini değiştirmeyerek kaşlarını kaldırdı. Belki diyordu. O vakit Ahmet Cemil bu bir hüküm vermeyen cevaba hiddet eder gibi oldu. O halde yine tabibi getirtmeli dedi. Tekrar kalktı. Sabahtan beri yorulan bacaklarıyla tekrar koşmak, tabibi aramaya gitmek lazım geldi. Tabip başını sallıyor. Ateşe karşı koyabilmeli diyordu. Ahmet Cemil şimdi tehlikeyi daha buzuhla görüyordu. Bu adamın ağzında şu söz bütün korkularının esaslısız olmadığını anlatıyordu. Demek ki ateşe karşı konulmayacak olursa o zaman bir medet umarak tabibin yüzüne bakıyor ondan cesaret verecek tesliye edecek bir söz bir işaret bir hiç bekliyordu fakat o adamın aldatmak istemeyen çehresi ciddi vakur ve endişeyle doluydu hepsini söylememek istiyormuşçasına basık duran dudakları fena diyor gibiydi şimdi onun tembihlerini zapt edebilmek İttihad olunacak tedbirleri anlamak için zorluk çekiyor. Zihninin içinden bütün idrak kabiliyetlerini silip süpürerek götüren bir sel akıyor, bir bora geçiyordu. Sabiha Hanım o hiçbir şey anlamıyormuş, bütün hissi ve fikri donmuş gibi boş nazarıyla bir onun bir oğlunun üzerine bakıyor, artık ağlamayarak kenarları yanan gözleriyle şu içeride sarı donuk benzi bir ölüye benzeyen kızını elinden alıp almayacaklarını soruyor gibiydi. Ahmet Cemil'e yine koşmak lazım geldi. Eczanede saatlerle süren üzüntü içinde beklemek, elleri kolları şişelerle, kutularla dolu bir an evvel şifa götürmek acelesiyle sokaklardan uçarak geçmek icap etti. Ah onu kurtarabileceğinden emin olsa böyle hiç durmadan hep koşacaktı. Bugünden sonra Ahmet Cemil ile İkbal'i Her dakika bir parça öldüren, kurutup yakan o müthiş ateş arasında bir harp başladı. Artık evden çıkmıyor, uyumuyor, yemek yemiyor, yaşamıyordu. Kendisini yaşamaktan men etmekle hayatının bir kısmını şu hayatının günden güne eksildiği görülen vücuda bahşetmek istiyor gibiydi. İkbal ara sıra dalgınlıktan çıkıyor, şükranla dolu gözlerine bir tebessüm incilansı gelerek bir vakitler tatlı sesiyle evin içinde daima abi hitabıyla selamladığı bu sevgili kardeşe kendisi şu evin içinde kaybolu verecek olursa ne kadar betbah olacağını düşündükçe ağlamak istediği annesine bakıyor. Ateşle yanan boğazından, ciğerlerinden kuru gelen sesle onlara lakırdılar edivermeye çalışıyordu. Fakat ateş o müthiş humma bütün şu küçük aile halkının bir dakika yorulmayan uğraşmasına, didinmesine hep galip çıkıyor. Daima bu vücudun hayatından bir parçasını koparmakta devam ediyordu. Bir gece Ahmet Cemil ilk belli biraz rahat bırakmıştı. Kaç gündür en ufak bir gürültüyü işitebilmek için odasının kapısını açık bırakarak, yorganını açmayarak yatağın üzerine öyle atılı veriyordu ki Bu gece biraz sakin uyuyordu. Bir aralık Cemil, Cemil dediler, yatağından atladı. Dinledi. Sahih bir ses işitmiş miydi? Duramadı. Ta uykusunun derinliğinden gelen bu seste bir acılık vardı ki birden kalbinde bir musibet hissi uyandırmıştı. Korktuğu şeyi şimdi bir vehimden, esası olmayan bir hiçten ibaret göreceğini ümidiyle çalışarak odasından çıktı. Kardeşinin kapısı tamamen kapalı değildi. Eliyle itti. O zaman İkbali yatağın içinde oturmuş, gözleri müthiş bir şeyin temahasıyla korkudan açılarak taa ötede duvara dikilmiş, ayaklarından ve arkasından kendini zapta çalışan Sabıha Hanım'la seherin arasında elleri ihtilac ederek bir hayalden müdafaaya hazırlanıyormuş gibi gerilmiş gördü. Koştu. Ne oluyor? Ne oluyor dedi. Sabiha Hanım'la Seher, uykularından henüz bir korkuyla uyanmışlara mahsus şaşkınlık da söyleyemiyorlar, zaten gördüklerini anlayamıyorlardı. Ahmet Cemil, kollarıyla İkbal'i sardı, saçlarının soğuk terleriyle ıslanan çehrisine yüzünü yanaştırdı. İkbal, kardeşim ne oluyorsun kardeşim? dedi o onu işitmiyor iri açık gözleriyle o korkulu nazarıyla ta oraya duvardan ayrılarak gelen muhacim hayale bakıyor nefsini müdafaaya çalışarak zayıf vücudu gerilmek titriyen kolları bir kuvvet aramak için uğraşıyordu Sonra bu eller birdenbire Sabiha Hanım'ın orada bir çare araştırıyormuş gibi dolaşan serseri ellerini kavradı. Bir feryat, korkunç bir feryat sık sık nefeslerle çırpınan göğsünü yırttı. Artık mağlup ve mecalden mahrum kalan başı Ahmet Cemil'in omzuna düştü. Bu iki kardeşin gözleri şu dakikada son bir muhabbetle bakıştı. Ahmet Cemil şimdi bu zayıf vücudu kollarıyla sıkıyor, onu alıp götürmek isteyen şeyden koparıp kurtarmak istiyordu. Fakat kolların arasında bu vücuttan uzun bir raşeyle bir şey akıyor, bir şey çekiliyor gibiydi. Tekrar gözlerini İkbal'in gözlerine dikti. İkbal! dedi. Şimdi bu gözler onun bu feryadına karşı sakit kaldı. Hala ona bakıyordu. Fakat artık onlar da bir şey noksandı. Bu matemel içinden bir hummanın korkunç kabusundan uyanmış gibi çıkmıştı. İlk günüyü kalbinde bir şey, şu gözlerin önünde tahakkuk eden feciaya inanmamakta devam ederek bir ölüye karşı son vazifelerin ifasıyla meşgul olurken o kadar büyük bir acı duymuyor, her günlük bir iş görüyormuşçasına koşuyordu. Fakat her şey bitip de o tabutu kaldırmak, bu eve bir daha abdet etmemek üzere götürmek lazım geldiği zaman Bu facia bütün hakikatiyle gözlerin önünde tecelli etti. Merdivenlerden sürünerek kızını son bir feryatla selamlayan annesinin sesi, o insanların artık her şeyi unutup da bütün metaneti bir matemin kahrına teslim ettikleri dakikaya mahsus feryadı kulaklarını yırttı. O vakit dizleri titreyerek merdiven başına çöktü. Tabut yabancı ellerle kalkarak bu evi Şu ana ile kardeşi, hafif bir meyille selamlıyor, gidiyordu. O zaman Ahmet Cemil'i, Ali Şekip ile Ahmet Şevki Efendi kollarından tutmuşlar, kaldırmışlar, artık nefsine bir temellik kuvveti duymayan bu vücudu, o tabutun arkasından sürüklemişlerdi. Şimdi, bütün o müthiş günün tarihi, zihninden uzak bir vakanın müphem hatıraları gibi geçiyor, şu henüz on günlük vaka, hayatında uzak, Senelerce uzak bir maziye süzülüp gidiyordu. Fakat kalbinde hep o sönmek bilmeyen ateş yanmakta devam ediyordu. O gün güzel bir hava altında Ahmet Cemil'in matemiyle istihsa ederek Haliç'in güneşli suları akar bir gümüş su gibi kayıklarının kenarlarından geçip gidiyordu. O arkadaşlığının hiçbiririle la kırdı etmiyor, dik nazarıyla sulara bakıyordu. Sonra Eübe geldiler, onu çıkardılar. Ahmet Cevki onun zihnini işgal etmek düşüncesinden şu düşünememekten ibaret olan donukluktan bir dakika olsun ayrılabilmek için gençliğine ait eski bir hatıradan bahsediyordu. Ahmet Cemil tabutun arkasından yürüdükçe yeni bir ölü geldiğine sevinerek koşan dilencilere bakıyor, bütün bu ölüler diyarının ölümle yaşayan halkını seyrediyor. Bu tabuta kendisinden başka şu etrafındakilerin kayıtsızlığından azim bir eza ile üzülüyordu. Sonra namaz zamanını beklemek lazım geldi. Onu arkadaşları bir kahvenin önünde alçak bir iskemle üzerinde işgal ediyorlardı. Artık bugünün bitmesi, bir an evvel şu yabancılar arasından çıkarak matemiyle yalnız kalması için sabırsızlanıyordu. Artık ağlamıyordu. Namaz kılarken, dua edilirken, sonra dilencilerden mürekkep alayla kabre gidilirken hep sükut ediyordu. Orada henüz bitmemiş kabrin yanında yine beklemek icap etti. Mezarcılar yek diğeriyle konuşarak kazmanın ucuna tesadüf etmiş gömülü eski bir mezar taşı parçasının çıkarılması için çare düşünerek çalışıyorlar ve Bir ağacın dibinde madenin bekçisi iri gümüş saatini çıkararak geç kaldığına canı sıkılmış gibi bakıyor. Mezarlar üzerinde, duvar kenarlarında ötede beride 20'şer parasalda kağıt alabilmek için duran kadın, ihtiyar, çocuk, sakat ve sağlam dilenci güruhu sabırsızlanarak bekleşiyor. Tabut bir komşu kabrin üzerine ihmal edilerek bırakıldı vermiş, son istirahat yerinin hazır olmasını bekliyordu. O Bunlardan artık tahammül edilmez bir üzüntü duyuyor. Bütün bu gördüklerine kendi matemine karşı bir tahkir gibi ciğerleri yırtılarak bakıyordu.